Hazreti Meryem'den almıştır. Meryem suresi 1 ve 51. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet. Kaf ha ya ayn sa'd. 2. ayet. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin anılmasıdır. 3. ayet. O Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı. 4. ayet. Demişti ki: Rabbim, hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi. Yaşlandım. Saçın başım ağardı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım. 5 ve 6. ayet. Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korktum. Karım da kısırdır. Artık tarafımdan yerime geçecek bir yardımcı oğul ihsan et ki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 Benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım kısırdır. Ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım. Dokuzuncu ayet. Hal böyledir, dedi. Fakat Rabbim de buyurur ki, O bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de, Seni yaratmışımdır. Onuncu ayet. Zekeriya, Rabbim, Öyleyse bana bir işaret ver, dedi. Allah,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 Kitapta İsmail'i dan, Çünkü o sözüne sadıktı. Ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. 55. ayet. O ehline, kavmine namazı, zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. 56. ayet. Kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i dağın. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. 57. ayet. Biz onu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 Cebrail aleyhisselamın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Yüce Allah tarafından bildirilen cevabıdır. 64. Ayet Biz görevli melekler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan şeyler O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir. 65. Ayet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 Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Meryem Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özku.